2859 Abdullah bin Mesud'dan Ferayiz, talak ve haç bilgilerini öğrenin. Çünkü bunları öğrenmek dininizin emirlerindendir. 2860 Hammad bin Zeyd Kesir'den, o da Hasan'dan. Sahabe-i Kiram, Kur'an'ın Ferayizin ve haç ibadetlerinin öğretilmesine teşvik ederdi. 2861 Abdullah'tan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 Ayşe feraizi iyi biliyor muydu diye sorduk da o kendisinden başka hiçbirlah olmayan Allah'a yemin ederim ki ben gerçekten Muhammed'in ashabının büyükleri ondan feraayı sorarken gördüm buyurdu 2863 Ebubekir'den saat Allah yolunda o ok katan ilk kimsedir bu yani Ebu Bekirre ise tayy kalesinden aşağı Alisselati ve selam'ın yanına indi Alisselati vesselsselam,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 O dörtte bir pay yani 4 paydan bir pay karının geriye kalan üçte biri yani bir pay ananın iki payda babanındır dedi. 2872 Amr bin Said'den. O El-Harisul Aver'e bir karıyla ana ve babanın mirastaki durumunu sordu. O Hazreti Osman'ın görüşünün aynısıdır dedi. 2873 Zeyd bin sabitten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 Karı ile ana babanın birlikte mirasçı olmaları meselesinde kıbliğe yönelenlere muhalefet etmiştir. O malın bütününün üçte biri anaya aittir demiştir. 2882 Esvet bin Yezid'den Muaz bin Cebel Yemen'de kız ile kız kardeş hakkında hükmetti de mirasın yarısını kıza yarısını kız kardeşe verdi. 2883 Esvet bin Yezid'den İbn-i Zubeyr kız kardeşi kızla birlikte olduğunda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 ana bir kardeş olan iki amcaoğlunun miras payı hakkında geldiler. Ve Ali'ye kendisine doğrusu İbni Mesud bu ana bir kardeş olan amcaoğluna bütün malı verirdi. Dediler Ali. Allah ondan razı olsun. O gerçekten fakihdi. Ben olsam ona altıda bir veririm. Geriye kalan miras ise aralarında paylaştırlar 2893 Huzeyl bin Şurahbil'den Bir adam Ebu Musa -Eşari ve Muhammed Süleyman bin Rabia'ya gelip Onlara kız, oğul kızı ve ana baba bir, bir kız kardeşinin miras durumlarını sordu da onlar şöyle dedi. Mirasın yarısı kızın, geriye kalan ise kız kardeşindir. 2894 Abdullah'tan o ana baba bir kız kardeşleriyle baba bir erkek ve kız kardeşlerin birlikte mirasçı olmaları halinde miras payları hakkında görüş beyan ederdi de şöyle derdi. Üçte iki ana baba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 Kız kardeşlerle baba bir erkek ve kız kardeşleri miras payları hakkında mirasın 3te ikisini ana baba bir kız kardeşlere geriye kalan ise kadınlara bir şey vermeksizin erkeklere verirdi. Bunun üzerine hakim Zeyd bin Sabit dedi ki bu yani kadınların değil sadece erkeklerin mirasçı olması cahiliye işindendir. Şüphesiz onların yani kadınların baba bir erkek kardeşleri artık miras paylarının bir kısmını onlara geri vermişlerdir. 2896 Ayşe o iki kızı oğul kızını ve oğul oğlunu mirasta ortak eder. İki kıza üçte iki pay verir. Geriye kalan ise onlara ortak edin derdi. Abdullah ise ortak etmez. Kadınlara bir şey vermek için erkeklere verir. Ve kız kardeşler kızlar mertebesindendir derdi. 2897 Eşşavi'den İbni Mesud kız oğul kızları ve oğul oğlu hakkında şöyle derdi.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 Geriye kocasını, anasını, ana baba bir kız kardeşini ve ana bir erkek kardeşini bırakan bir kadının mirası meselesinde o meselenin çözümünü önce 6 pay üzerine yaptı. Sonra payları yükseltti de onlar ona ulaştılar. Şöyle ki yarım yani 3 pay kocanın, yarım yani 3 pay ana baba bir kız kardeşin, 6'da bir yani bir pay ananın, 3'te biri yani 2 pay ana bir erkek kardeşlerin, kızların payı olan 3'te 2'yi tamamlamak için 1 payda baba bir kız kardeşin.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 1914 ve 2915 yine aynı. 2916 Eşşabi'den gerçekten İslam tarihinde mirasçı kılınan ilk de de Ömer'dir. 1917 Eşşabi'den İslam tarihinde mirasçı kılınan ilk de de Ömer'dir. O ölen torununun malını aldı da Ali ile Zeyd ona gelip buna senin hakkın yok. Sen ancak iki erkek kardeşin biri gibi oldun derdilerdi. 2918 eşhabinden Ömer dedeyi bir ve iki erkek kardeşten paylaştırdı. Kardeşler fazla olduklarında dedenin payı 3te birden aşağı düşeceği için ona 3te bir pay verirdi. O ona çocukla beraber olduğunda ise altıda bir pay verirdi. 2919 Mervan İbnül Hakem'den Hazreti Ömer İbnül Hattab yaralandığında dede hususunda sahabelerle istişare etti ve şöyle dedi. Doğrusu ben dede hakkında bir görüş açıklayayım.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 Dediye altıda bir pay ver. Bunu ondan sonra hiç kimseye de verme. diye cevap yazdı. 2921 Eşhabi'den altı erkek kardeş ve dede hakkında o dediye altıda bir pay verin dedi. 2922 2923 2924 ve 25 aynı. 2926 İbrahim'den yine aynı. 2927 Abdurrahman Bin Makıl'dan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 Abide camide otururdu. Şurehi içinde dede bulunan bir miras meselesi geldiğinde o mirasçıları abi diye gönderir. O da mirasları paylaştırırdı. Ben de gelip meselemi ona sordum. O da dilersen size bu konuda Abdullah bin Mesut'un paylaştırmasını haber vereyim. O kocuya 3 pay yani mirasın yarısını anaya geri kalan üçte birini ki bu da malının tamamının altıda biridir verirdi. Bir pay erkek kardeşin bir pay da dedenindir. 2931 El Hasan'dan Zeyd dedeyi mirasta ona 3'te 1 pay düşercesine kadar erkek kardeşlerle ortak ederdi. 2932 zeyt bin Sabit'ten o dedeyi erkek kardeşlerle mirastan dediği 3'te 1 pay düşünceye kadar paylaştırır. Sonra dediği 3'te 1'den az düşmesi halinde onun payısını azaltmazdı. 1933 Hazreti Ömer dedenin mirastaki durumu hakkında alimlerin üzerine ittifak ettikleri görüşü kabul et buyurdu.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 2936 İbn-i Abbas'tan aleyhissalatü vesselam neneye altıda bir pay yedirirdi. 2937 Said İbnül i Müseyyep'ten Hazreti Ömer neneye oğluyla birlikte mirasçı kıldı. 2938 İbnül ben i Ben İbrahim'i aleyhissalatü vesselam 3 neneye altıda bir pay yedirmişti. Sözünü duydum. 1939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 olur. Bu meselede İbn-i Mesud ise altıda bir pay erkek kardeşin geriye kalan da ananıdır buyurdu. 2957 bin geriye erkek kardeşin oğluyla dede bırakan Mulaene oğlu hakkında o mal erkek kardeşinin oğlunundur buyurdu. 2958 bin Zeyd bin Sabit'ten o Mulaane oğlunun mirası hakkında 3'te 1 pay anasının 3'te 2'si ise devlet hazinesinindir buyurdu. 2.959 Abdullah'tan Onun yani Mulaane çocuğunun mirası anasınındır. Çünkü onun yerine anasının asabiyeti diyet öder. Katade ise El Hasan'dan 3'te 1 pay anasının malının artanı ise anasının asabesindendir buyurmuştur. 2.960 Katade'den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 Mulaane oğluna anası mirasçı olur dedi. 2.962 Ennehai Eşşabi ona anası mirasçı olur dediler. 2.963 Ubeyt bin Umeyr'den ben Züreykoğullarından bir kardeşime kendisine a.s.m. Mulaane oğlunun miras hakkında kime hükmetti dedim. O da onun mirasının annesine hükmetti. Çünkü Mulaane çocuğun anası onun anası ve babası yerindedir.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 1968 İbn Ömer'den Karı ile koca lanetleştiklerinde artık bir araya gelmeyecek aralara ayrılır. Çocuk da anasından ispet edilerek çağırılır. Falan kadının oğlu denilir. O yani ana çocuğunun asabesindedir. Çocuk ona mirasçı o ona mirasçısı olur. Kim bu çocuğu zina çocuğu diye çağırırsa ona iftira ceza sorarak değnek vurulur. 1969 Eşhabeden Lanetleşenlerin çocuğu hakkında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 İki Yunus'tan Hazreti Ömer teyzeye 3te bir pay halaya üçte bir, iki pay verdi. İki bin dokuz yüz seksen dört Kays bin Habteren Nehşeli'den Abdülmelik bin Mervan'a teyze ve hala hususunda gelindi de bir ihtiyar kalkıp ben Öben İbn-i şahit oldum. O teyzeye 3te bir pay halaya üçte iki pay verdi. Bunun üzerine Abdülmelik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 İki ayrı dinin bağlıları birbirine mirasçı olamazlar. 1996 Amr'dan Hz. Ömer İki ayrı dinin bağları birbirine mirasçı olamazlar buyurdu. 1997 Cabir'den Vesselam, Kişinin erkek veya kadın kölesinin ölmesi hariç ne biz ehli kitaba mirasçı oluruz, ne de onlar bize mirasçı olurlar. 1998 Cabir'den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 mukatepliğinden bir şey kalmadığı sürece hiçbir miras yoktur. 3.007 atadan o bazısının yarısı, bazısının 3'te 1'i bazısının ise 4'te 1'i azat edilmiş olan oğulları bulunan bir adam hakkında bu oğullar tamamen azat edilinceye kadar mirasçı kılınmazlar. 3.008 İbrahim'den o ölümcül hastalığında köle olan oğlunu satın alan bir adam hakkında eğer köle oğlunun bedeli mirasının 3'te 1'inden çıkar sonra mirasçı olur. Köle oğlunun fiyatına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 Onun arkadaşlığı hakkında ne dersin dedi. Eğer senin iyiliğini bilirse bu onun için iyi, senin için kötüdür. Onun malı hakkında dedi. Eğer o geriye hiçbir asabe bırakmayarak ölürse sen onun mirasçısın buyurdu. 3017 Abdullah bin Şeddad'dan. Hazreti Hamza'nın kızı bir kölesine azat etti. Sonra bu azatçısı öldü ve geriye kendi kızıyla Mevlasını yani azatçısı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 iddia edene 2 pay vardır. Kardeş olduğu iddia edilene ise 1 pay vardır. Buyurdu. 3071 Hammattan. O 3 oğlu olup da malımın 3'te 1'i oğullarımın en küçüğüdür diyen sonra ortanca oğlu ben bunu kabul ediyorum diyen büyüyü ise ben kabul etmiyorum diyen adam hakkında bu mesele 9 pay üzerinden çözülür. 3 pay en küçüğün böylece onu mirastan kendisine düşen 9'da 2 payıyla ortanca kardeşinin kabul ettiği 9'da 3 pay vardır.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 O müdavere şirketin ana para sahibine ait olur dedi. 3074, 75, 76, 77 aynı. 3078 Kasım bin Abdurrahman'dan. İbni Mesud mürtet öldürüldüğünde yakınları ona mirasçı kılınır. 3079 Ebu Amur Eşşeyban'den. Ali Mürted'in mirasını Müslüman mirasçılarına verdi. 3080 Ebu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 olur. 3095 Ömer bin Abdülaziz'den. Ben dinini değiştirmeyerek dininde kaldığı sürece onun vasiyetini geçerli kılarım esir hakkında. 3096 Şureyht'den esir düşman elinde olduğu zaman mirasçı kılınır. 3097-3098 3097 aynı. 3098 Said İbn-i Müseyyep o esiri mirasçı kılmazmış. 3099 Eşşabi'den Ömer bin Hattab şurayı hamile annesi olduğu iddia eden kadın onu kendi yarığı içinde getirirse de ancak bir delille mirasçı kılmasını yazdı. 3100 İbrahim'den hamil mirasçı kılınmaz. 3101 eee ibni Ebû Raşit ve Atiye'den onlar hamiller mirasçı kılınmaz dedi. 3102 Muhammed'den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 Muharib oğullarından bir kadın küfür diyarından getirilen bir akrabasının akrabalığını ikrar etti. Abdullah bin Utbe bu akrabasını kız kardeşine yani akrabalığı ikrar eden kadına mirasçı kıldı. 3106 İbn Şihab'dan o dünyadan ayrılma esnasında ben falanın mevlasıyım diyen adam hakkında onun mirası dünyadan ayrılma esnasında mevlası diye ismini söyledi kimseye verilir. Ancak ilgilerinin onun sözünü rütletmek üzere bunun aksine bir delil getirmeler durumu hariç. O zaman mirası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 3.117 Şabi'den zinadan doğmuş bir kölenin durumun sorulduğunda o onu satma bedelini yeme ona işini görür karşılığını verir. 3.118 Zuhri'den ona ölen zina çocuğunun durumu soruldu da eğer bir Arap kadının çocuğu ise anasına üçte bir miras payı verilir. Malının geri kalanı ise Beytulmal'a konur. Eğer azatlı bir kadının çocuğu ise anasına üçte bir yine bir miras payı verilir. Mirasın geri kalanı ise annesini azat etmiş olan efendilere mirasçı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 3.121 Abdullah'tan sahibi malını istediği yere kor verir. 3.122 El Hasan'dan ona sahibene miras durumu soruldu da o kölelikten her kurtulan sahibedir buyurdu. 3.123 Ebu Osman'dan Hazreti Ömer sadaka ile sahibe kıyamette işe yarayacak günleri içindir. Binaenaleyh sadaka verdikten köle de sahibi olarak azalt edildikten sonra bu dünyada artık onlardan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 İbn-i Abbas'tan, Meryem İsa dışında doğan hiç kimse yoktur ki doğduğunda bağırmış, ağlamış olmasın. Doğan kimsenin doğduğunda bağırması ve ağlaması şeytanın onun karnını sıkmasından dolayıdır. Bu sebeple o bağırır. 3133 Mekkulden Aleyhisselatü Vesselam doğan çocuk canlı olarak doğsa da doğumundan sonra hemen ölmesi halinde doğduğunda çığlıkla bağırmadıkça, ağlamadıkça mirasçı olamazsın. 3134 Cabir'den Doğan çocuk doğduğunda bağırır, ağlar ve sonra da ölürse namazı kılınır ve mirasçı kılınır. 3135 Zuhri'den Ben çocuğun doğduğunda aksırmasından bağırma, ağlama, istihlal sayılacağı görüşündeyim. 3136 İbrahim'den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 3.149 İbrahim'den Ömer, Ali, Zeyt onlar vela hakkın en yakınındır dediler. 3.150 Ebu Kılabe'den kadınlar veladan sadece azat ettikleri veya mukadeplik anlaşması yaptıkları şeye mirasçı olurlar. 3.151-3.152 Aynı.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 Muharip kabilesinden bir kadın kölesinin velasını Abdurrahman bin Amr bin Hazım'a bağlamıştı. Derken kadın öldü. Bunun üzerine kadının akrabası olan Mevlalar Osman'ı dava ettiler. Hazreti, Hazreti Osman da azatlı köleden söylemiş olduğu şeye dair delil istedi. O da delil getirdi. O zaman Hazreti Osman ona git de dilediğin kimseyle Mevlalık hükmü, akrabalık bağı kur dedi. 3160 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam velanın satılmasını ve bağışlanmasını yasakladı. 3161 aynı 3162 İbn-i Abbas'tan Vela ne satılır ne bağışlanır. Vela azat eden kimseye aittir. 3163 İbrahim'den Vela nesep akrabalığı gibi akrabalıktır. O ne satılır ne bağışlanır. 3164 aynı. 3165 yine aynı. 3166 İbn-i Abbas'tan Kur'an'da belirlenmiş miras payları 6'dan ibarettir. Biz onları Aul ettirmeyiz artırmayız.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 Şikayetini açığa vuran ve yaygın bir hükmü gizleyen günahkar biri sanıyorum. O zaman adam yani şikayetçi konca ona iki kız ana baba ve kocanın miras payları hakkında ne dersin diye sordu. O da malın hepsinin dörtte biri kocanındır. Ana babaya 6'da iki pay vardır. Kalan ise kızındır karşılığını verdi. Bunun üzerine adam öyleyse bana neden noksan verdin dedi. Kadı Şureyhte sana ben noksan vermedim. sana Allah noksan verdi. 3te 2 pay iki kızın, 6da iki pay ana babanın, 4te bir pay kocanın. Böylece bu mesele yedi buçuk paydan ibaret olur. Yani senin miras meselen artıktır. Yani payları ortak paydan çoktur. 3168 Eşşabi'den Ali, Ömer, Zeyd onlar şöyle dediler. Baba çocuğun velasını kendi tarafına çeker. 3169 Eşşabi'den dede torunun velasını kendi tarafına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 Cahhyalığında maaşı kendileriyle birlikte almış olduğu kimselere dağıttı. Evet. bu babta bitti.